Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben ismim Ayhan Çitil. Ee, bu konuşmanın başında çif, çifte, böyle ikili bir bahtsızlık yaşıyorum. Öyle yemeğinden önce Şafak Hoca'dan sonra konuşuyorum. <gülüyor> Hakikaten <gülüyor> <Gerçekten gülüyor> öyle yani, siz zor. Elimden ee, geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Ee, konuşmamın başlığı gördüğünüz gibi... ...mantığın, metafizikten bağımsızlığı sorunu. Yani soru şöyle bir sorun. Ya biz aslında mantığı... ...aramızdaki anlaşmazlıkları çözmek, birbirimizi ikna etmek... ...belli söylenilenlerden belli şeylerin çıktığını göstermek üzere... ...biraz da organ olarak, bir araç olarak da kullanıyoruz, geliştiriyoruz. Bu konularda da zaten çok güzel sunumlar da yapıldı... Hani bir biçimde bu tartışmaların içerisine metafizikle ilgili yani ne var ne yokla ilgili tartışmalar da dahil. Sanki hani elimizde şöyle saf bir araç olsa, organol olsa ve bu araç her türlü tartışmayı karara bağlamakta da elimizin altında olsa ve kullansak ne kadar güzel olur diyoruz. Fakat her zaman başımıza işte birazdan anlatmaya çalışacağım. Ne var ne yokla ilgili birtakım tartışmalar açılıyor. Sanki onları karara bağlamadan önce mantıksal olan nedir? Mantıksal doğruluk nedir? sorusuna cevap veremeyeceğimiz gibi bir izlenim doğuyor. Bu dolayısıyla aslında bir tür döngüselliğe de yol açıyor. Yani mantıksal olanı önce alıp metafizikle ilgili ya da başka kollarını tartışacağız derken kendimizi aslında metafizikle ilgili birtakım tartışmalar içinde buluyoruz. O tartışmalardan hareketle acaba mantık nasıl olmalı gibi bir şeyi söylerken buluyoruz. Dolayısıyla bizim tartışmalarımız açısından bu mantık çalıştayının da ruhuna uygun olarak ve bu, özellikle bu çalıştayda ontoloji teması Şafak hocamın önerisiyle öne çıkarıldığı için bu sorunun önemli ve yakıcı bir sorun olduğunu düşünüyorum. O nedenle mantığı metafizikten bağımsızlığı sorununu ele almaya çalışacağım. Tabii mantık nedir ki metafizikle ilişkileniyor biraz önce onunla başlayacağım. Hepimiz biliyoruz. Biz mantıkta öncelikle hani Frege'nin de meşhur Gedenke'de söylediği gibi bir tane meselesi varsa yani mantığın özellikle ilgilendiği o da doğruluk yani bizim işimiz hakikaten doğruluk meselesiyle ilgili. Fakat burada tabi özellikle hepiniz biliyorsunuz ama bunu e, kastettiğimiz şey bir özellikle önermenin e, içeriği itibariyle bir olguya karşılık gelmesi ya da bir düşünceyi ifade etmesi itibariyle doğruluğu değil. Biçimsel anlamda doğruluk diyoruz. Yani mantıkçıların içi biçim, biçimsel doğrulukla ilgili. Ne demek bu tabi? O, onu anlamak işte anlamlandırmak biraz sıkıntılar yaratmaya başlıyor. Şimdi biçimden özellikle kastettiğimiz şey nedir dediğimizde aslında biz mantıksal sabitlerden bahsetmeye başlıyoruz. Yani herhangi bir şekilde ben kalkıp işte bu perde beyazdır desem mesela doğru mudur yanlış mıdır tartışabiliriz. sizin açısından tartışırız. Gerçekçilik açısından tartışırız. Renk algısının özlen olmasından hareketle şunu sepet soru çıkar. Ama mesela bu perde beyazdır veya beyaz değildir dersen tartışma biraz daha böyle kapanıyor. Ha ne pahasına kapanıyor? Perde ile ilgili hiçbir şey söylenerek pahasına kapanıyor. Artı o veya ve değildir dediğimiz terimler üzerinde uzlaştığımız varsayımı altında kapanıyor. İşte mantık sabit dediğimiz şeyler o veyalar, o değildirler, o hepler, o bazılar... Onları ön plana çıkaran bir biçimsel dil oluşturuyoruz. ya yani biçimi veren o mantık sabitleri öyle düşünelim. Ve bu işin sentaktik yönünü, söz disimsel, dizim bilimsel yönünü oluşturuyor. Bu yönüyle içinde mantık yaptığımız, mantıksal doğruluğu, biçimsel doğruluğu tartıştığımız biçimsel dil ya da biçimsel dizge sistem dediğimiz konuyla ilgili metafiziksel tartışmalar var mı aslında? Birazdan ona geleceğim. Bence var. Biz sanki bu sentaks meselesi daha kolay halledilebilir bir mesele diye düşünüyoruz. Bir alfabe alırız, belli gramer kurallarını ortaya koyarız. Herhangi bir işaret dizisinin söz konusu biçimsel dile ait olmadığını belirleyecek bir algoritma ortaya koyarız. Öz yine ya da yinelemeli tanımlarla bunu gerçekleştiririz. Bu düzeyde artık bir dilimiz olur. Ne yapıyorsak onun içerisinde yapmaya devam ediniz. Bu düzey sanki çok daha bariz, çok daha açık, çok daha berrak bir şeymiş gibi bize görünüyor. Onun üzerine inşa ettiğimiz işte mantıksal dizgelerde e, semantikle ilgili sorunlar bu sefer karşımıza çıkmaya başlıyor. Ve genellikle bizim metafizikle ilgili sorun dediğimiz sorunlar o aşamada ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Ben biraz sonra bunun böyle olmadığını da söyleyeceğim. Ve bu sentaks meselesine ve onun arka planına geri döneceğim. Gelelim semantiğe. Tabii ki biçimsel dil dediğimizde bu sefer biz bir şekilde... Bir işaret dizisinden bahsediyoruz en nihayetinde ya da işaret dizilerinin dizilerinden bahsediyoruz. İşte bazı işaretleri, o mantık sabitlerinin işaretlerini ayırıyoruz, onları belli şekilde yorumluyoruz. Niye sabit diyoruz onlara? Önermeden önermeye, çıkarımdan çıkarmaya anlamları değişmiyor. Sabit, diyelim ki bir veya işte evetlemeye karşılık geliyor ve bir doğruluk fonksiyonuyla yorumlanıyor. O yorumlamayı yapmadan önce o işaretin kendinde bir anlamı yok. Ama daha önemli olan nokta o yorumlamayı yapmak istediğimizde biçimsel olarak temsil ettiğimiz o önermeleri ne bileyim önermelerin içeriklerini temsil etmekte kullandığımız diyelim işaretlerin yorumlanması. O yorumlama söz konusu olmaya başladığında işler biraz daha değişmeye başlıyor. Semantik'in aslında uğraştığı şey nedir diye sorarsak metafizikte çok fazla bir ilgisi yok. Semantik herhangi bir dili konuşanın ya da biçimsel bir dilse bunu bir araç olarak görebiliriz onu kullananın. Neyi bildiğini açıklığa kavuşturmaya çalışan dil alt dalının, alt alanın adı. Yani sematik böyle bir şeyle uğraşıyor. Ama demin söylediğim anlamda işin içerisine yorumlama anlam özellikle kaplansal anlam girdiğinde, küne dünyası girdiğinde işler değişiyor. Kaplamsal anlamdan neyi kastettiğimi hemen, hemen hepiniz biliyorsunuzdur ama yabancı olanlar da var. Yani diyelim ki bir yüklemimiz var. Burada da çok konuşuldu o yüklemlerden. Herhangi bir f yüklemi diyelim. Mantıkla biz onun anlamını ne olarak görüyoruz? Onu bir açık önerme olarak kabul ediyoruz. O açık önermeye özellemelerle bir takım tekil terimleri yazdığımızda eğer onu doğru kılıyorsa o tekil terim o yüklemin altına düşüyor ya da o yüklemin kaplamında yer alıyor diyoruz. Yani söz konusu yüklemi yorumlamak demek ona bir kaplam tayin etmek demek. Yani işte ne bileyim x bir saattir gibi bir kavramımız bir terimimiz varsa işte bu şey e, bu şey o x'in yerine o boşluğu doldurduğunda çok fregece anlamda söylüyorum. E, bir bakıma bunu doğru kılıyor, doğru bir önermeye dönüştürüyor. Dolayısıyla bu şey söz konusu bu saat e, teriminin kaplamında yorumlamada bir kaplamsa anlam tayin ediyoruz. Bu açıdan bakıldığında semantik yorumlama dediğimiz şey... Küme tayininden başka bir şey değil. İstiyorsanız özel adlarla uğraşın, istiyorsanız yüklemlerle uğraşın. Onları yorumluyorum dediğinizde aslında, önermeden önermeye değişen bir şekilde yorumluyorum dediğinizde yaptığınız şey, her bir terimi aslında bir küme tayin etmek demek. O yüzden semantik söz konusu olduğunda işin içerisinde hemen kümeler giriyor. Genellikle bizim öğrencilerimiz, hani mantığa giriş dersleri anlatırız. Bunları çok net anlatmadığımız da olur. Birden ileri mantığa geçtiğimizde, hadi çocuklar küme kuramı, set teori görüyoruz deriz. Çocuklar derler ki ya biz ne güzel mantık yapıyorduk. Niye şimdi matematikte küme kuramıyla filan uğraşıyoruz? Uğraşmak durumundayız çünkü semantiğin dayandığı alan zaten küme dünyası. Orası neresi, nasıl var, ne var, ne yok sorusunun cevabıyla uğraşmadan semantiği kuşatabilmenin ve tamamlayabilmenin bir imkanı yok. Ha. Demin söylediğim gibi burada bir takım metafiziksel sorunlar çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Ne var, ne yok sorunlarına değinmeden, bu soruları ele almadan semantik yapabilmemiz imkanı yok. Neden? Birkaç örnek vereceğim. Mesela biz gene fregeden hareket ediyorum. Bir önergenin, önergenin gönderiminden bahsediyoruz. Gönderimi olarak doğruluk değerinden bahsediyoruz. Bu anlamda önermelerin kaplamı yani ifade biraz size tuhaf gelebilir ama önermelerin de bu anlamda kaplamsal anlamları var. Onlarda doğruluk değerleri. Bu doğruluk değerleri nelerdir? Nasıl şeylerdir? Nesne midirler? Kaç tanedirler filan demeye başladığınızda aslında işte ne var ne yokla ilgili sorular sormaya başlıyorsunuz. Yani ona baştan bir karar vereceksiniz onun ne olduğunu anlayacaksınız. Nasıl bir şey bu diyeceksiniz ki semantik yapabilirsiniz. Yani ilk için mesela Diyelim ki bir mantık yasamız var. Biçimsel olarak belli bir ifadenin biz doğru olduğunu iddia ediyoruz. P veya değil P gibi bir şey. Ya da aynı zamanda çifte değilleme kuralını da beraberinde getiriyor. Değildir değildir P'yi. P ile eşler kabul ediyoruz. Şimdi bu yasayı biz bu ilkeyi kabul edecek miyiz etmeyecek miyiz? Bu tartışmadan derin söylediğim anlamda doğruluk değerlerinin iki tane mi? Doğru mu yanlıştan mı ibaret olduğu yoksa belirsiz olan bir doğruluk değerimi olduğu konusunda bir tartışma çıkıyor. Yani bazıları bunu kabul ediyorlar, bazıları bunu kabul etmiyorlar. Kim kabul etmiyor mesela? Brauer gibi matematikçiler, sezgiselci ya da görüselci ikisini de şöyle getiriyor. Intuitionist mesela mantıkçılar, matematikçiler kabul etmiyorlar. Ha neye itiraz ediyorlar? Ya ne güzel mantık yazılır, siz da kullanıyoruz. Niye beğenmiyorsunuz ki yani? Öyle değil. Onlara göre işte metafiziğin devreye girdiği nokta böyle bir nokta. Üçüncü halin olmazlığı ilkesini kabul etmek, işte o çifte değilleme ilkesini kabul etmek, bunları ispatlarda kullanmak, işte o küme dünyasına mesela gittiğimizde, o yorumlama alanına gittiğimizde söz konusu o kümelerin fiilen var olduğunu kabul etmek anlamına geliyor onlar için. Yani diyelim ki son sayıda şey hakkında konuşuyoruz, ben dedim ki burada efendime söyleyeyim 36 tane sandalye vardır dedim. P veya değil P açısından baktığımızda yani bu doğrudur, doğruysa değeri yanlıştır, yanlışsa değeri doğrudur anlamında çelişmezlik kesin bu önermeyi uygulayabiliriz. Kaplama itibariyle. Çünkü en nihayetinde e, gidip o kümenin orada var olduğunu, elimin altında olduğunu, fiilen var olduğunu ve önermenin doğruluğunu bu şekilde denetlenebileceğini de biliyorum. Peki ya kümeler sonsuzsa bir şekilde eğer siz kalkıp yani Brauer gibi kişiler bunu söylüyor. ...üçüncü hal olmazlığı ilkesi... de da çifte değilleme ilkesini kabul ederseniz... ...kendiniz aslında şuna anlaşa ediyorsunuz. Ben sonlu kümeleri... ...dikkate aldığım gibi... ...sonsuz kümeleri de dikkate alabilirim. O fiilen onlara var muamelesi yapabilirim... ...ve herhangi bir önerme... ...matematikte dile getirdiğim bir önerme diyelim... ...doğal sayılarla ilgili bir teorem olabilir. Bu teorem... ...doğruysa değili yanlıştır, yanlışsa değili doğrudur... ...diyebilirim diyorsunuz. Oysa diyorlar bunu diyemeyebilirsiniz. İşin içerisinde sonsuz kümeler varsa... Hiçbir zaman aslında bu karar verilemez bir önerme olabilir ya da saptanamaz bir önerme olabilir. Dolayısıyla eee üçüncü halin olmazlığı kesinlikle kabul etmemiz ya da etmememiz sonsuzluğun mahiyetiyle ilgili bir bakış açısı farklılığını ve bu konuda nasıl bir metafiziğe sahip olduğumuza bağlı olarak değişiklik göstermeye başlıyor. Şimdi kim haklı? Hakikaten iki doğruluk değerimi var. Sonsuz kümeler söz konusu olduğunda üç doğruluk değerimi var. Yani bir şey doğruysa değeri yanlıştır, yanlışsa değil doğrudur diyeme, diyemez miyiz sonsuz kümeler belli bir şekilde varsayılmadığında. Ha işte bu metafizikle mantığın iç içe geçtiği ve neresinin mantık, neresinin metafizik olduğunun belli olmadığı bir nokta. Başka bir örnek vereyim. E, dün Ebu Bekir de anlattı mesela. Çelişmezlik ilkesinin belli durumlarda doğru kabul edilmesi gerektiğini savunan, bu ilkeye itiraz eden kişiler var. İşte onun çevresinde gelişen Tartışmalar var. Orada da işte gördük mesela, Bekir de bahsetti. Bu paradoksları nasıl anlayacağız? Bu paradoksların bir gerçekliği olduğunu mu düşüneceğiz? Düşüneceğiz, sınır çektiğini mi düşüneceğiz? Şöyle mi böyle mi derken hani böyle bir dinle ve semantikle ilgili konuşuyormuş gibi başladığımız bir tartışma bir anda bizi metafizikle ilgili ne var ne yokla ilgili bir tartışmaya doğru çekiyor. Varlık çelişki içerir mi? Varlık boşluk içerir mi? Ebu bahsetmedi bahsetmeden mesela Grand Priest diyor ki eğer diyor dienetik mantığı biraz daha geliştirirsek ve kabullenmeye başlarsak diyor. Bakın batı metafizi diyor. Hint metafiziğine yakınsamaya başlayacaktır. Yani bu iddia hiç mantıkla ilgili filan bir iddia değil farkındaysanız. Yani nerede işte tartışma metafizikle ilgili oluyor? Nerede aslında biz mantık içerisinde kalıyoruz? belirsiz hale gelmeye başlıyor. Başka örnekler de verilebilir. Ya da mesela özel adların Kaplama olarak değil mi? Özel adlarımız var. Onlar bireylere işaret ediyor diyoruz. Birey teriminden daha problemli felsefe tarihi boyunca tartışımızın başka bir şey yok. Cevher var mı? Yok mu? Bireyle Ne anlıyoruz? Birey birey kılan değil mi? Şudur budur. Zaten metafisi içinde düşüyorsunuz yani. Yapacak bir şey yok. Peki daha başka sorunlar var mı? Mesela hocam anlattı. Varlık değişmesi tartışmaları. Felsefi metafizik taraflarına girmedi. O teknik tarafını anlattı. Ama mesela... Kalkıp ben özel adlı andığım bir şey vardır dediğimde o önermenin doğruluk koşullarından nasıl bahsedeceğim dediğimde acaba sadece fiilen var olan şeylere mi var diyeceğim yoksa düşünülebilen ve düşüncede yönelimsel bir fiil içerisinde kavranılabilen herhangi bir desteği mi var diyeceğim dediğimizde işte Russell ve Meinung arasındaki o derin tartışmaya geliyoruz. O tartışma aslında... Mantık ve semantikle başlıyor ama hiçbir şekilde onunla nihayetlenebilecek gibi görünmüyor. Son derece derin bir metafiziksel perspektif farklılığına denk geliyor. Yani bir tarafı Parmenides'e kadar, bir tarafı Kanta ya da Hume'a kadar götürebilirsiniz. Devasa bir metafizik tartışma, bir bakış açısı farklılığı. Ya da mesela Kripke'ye gelelim. Yani o... Diyelim biz Adlar'ın gönderimini anlamaya çalışıyoruz. Frege ve Russell'ın geliştirdiği türde bir dolaylı gönderim kuramımız var. Adlar belirli betimleyiciler üzerinden gönderimde bulunur. Bulunmaz mı tartışması? Diyor ki Kripke Adlar diyor katı göstericilerdir. Olanaklı her durumda her dünyada aynı nesneye işaret ederler diyor. Bu sal semantik açısından, set teorik, küme kuramsal açıdan işimize de çok yarıyor. Kripke çakılarını kullanmaya da bayılıyoruz ama... Bu belli bir fiyatı var yani bunun. Belli bir bedeli var. Bunu aldığınızda Kripke'ye göre belli bir tür özgürlüğü de kabul etmekte durumundasınız. Ya da buna kapı açılmasını kabul etmek durumundasınız. Bakın metafizikle yolumuzu ayırmadan yani oradaki tartışmayı halletmeden buna dönemiyorsunuz. Ya da ben izleyemedim. Barkan önermeleriyle ilgili bir arkadaş tahammül ilgili sunum yapmış. Yani bilmiyorum bu, bu konulara girdim ama. Mesela orada mesela posibilist-actualist tartışması gayet... E, semantik düzeyde yürüyen bir tartışma gibi görünüyor. Fakat öyle de değil. Yani deminki tartışmaya da çok benzer bir tarafı var. Gerçekten tek ve evrensel bir nesne kümesi mi var? Yoksa her bir dünyaya özgü ve o dünyada fiil olan nesnelerle biz yorumlarımızı sınırlamalı mıyız sorusu? Basit bir semantik sorusu değil. Ne var ne yok sorusunun alası yani tam bir metafizik soruyla karşı karşıyayız. Ha nasıl bu konuları ele alacağız? Birazdan ona gelmeye çalışacağım. Bakayım sürende nasıl gidiyor. Hızlı mı gidiyorum? İyiyiz değil mi? Hani ne bileyim yoksa yetişmeyeceğim çünkü. Ya yani mesela tümel nasıl yorumlayacağız? Yani onları kaplamı da tümeller yer, yer alıyor mu diyeceğiz? Gene kaplamdan şaşmayıp kümeler mi tayin edeceğiz onlara? Burada içlemsel kaplamsal mantık tartışmaları da var. Yani çok fazla onlara girmek istemiyorum. Ama mesela orada ee, Ahmet Bey de çok ilgilendi <gülüyor> konular bunlar mesela büyük sayalar büyük küme yani nasıl büyük sayalar sayılabilir sonsuz kümenin imkanları ile ve o şekilde oluşturabileceğiniz adlarla adlandıramayacağınız kadar büyük kümelerden mesela bahsetmeye başlıyorsunuz mesela Alembert diyor ki bu büyük sayaların varlığı ya da yokluğu ile ilgili tartışmalar sadece değil. Felsefe tarihi boyunca üç temel oryantasyonu, düşünce oryantasyonunu belirler. Aşkın düşünce oryantasyonu, inşacı düşünce oryantasyonu, o bile jenerik düşünce oryantasyonunu katıyor. Demek istediği şey şu, bu diyor çok metafiziksel bir tartışmadır. Yani bu tartışmada belli bir pozisyonu almadan küme dünyasında ne var ne yok aslında sorusuna ya da biz önermelerimizi nasıl so yorumlayacağız sorusuna cevap veremezsiniz. Ama bu soru bizatihi bir mantık sorusu değil. Ya da bir matematik sorusu değil. Bizatihi bir metafizik, metafizik sorusu. Gerçekten aşkın anlamda o büyük sayılara sahip kümeler var mıdır yok mudur daha açıkınsa. Ya da efendime söyleyeyim. Ahmet Bey kaçtaydı bilmiyorum seçim aksiyonuyla ilgili konuşacak. Orada daha çok değil mi? Kaçtaydı saat? Reklam da yapalım. Ha, tamam işte. Ha. Mesela büyük ihtimalle orada gündeme getirecek. Yani seçim aksiyonunu gene hepinizin bildiğini tahmin ediyorum. Yani boş olmayan kümelerden birer eleman diyelim seçerek yeni bir küme oluşturabileceğini söylüyorsunuz ama o elemanın seçimiyle ilgili bir kural vermiyorsunuz. Yani bir tür yığınla diyelim bir nesne oluşturabileceğinizi düşünüyorsunuz. Hani bunu mesela bir Aristoteles'e falan belki söylesek olur mu öyle şey falan gibi bir şey de diyebilir daha has bir Ama o kadar bir şey yarıyor ki seçim aksiyonu, o aksiyonla öyle ispatlar yapılabiliyor ki ...hani işte neyin doğru, neyin yanlış olduğu... ...neyin ispatlanabilir, neyin ispatlanamaz olduğunda... ...son derece önemli ve belirleyici bir aksiyon... ...heye arkasında çok ciddi bir metafizik tartışma var. Gerçekten bu kabul edilebilir mi, aşikar mı, doğru mu... ...ne demekse o... ...yoksa hani başka sorunlar mı barındırıyor... ...belki çelişkilere mi yol açacak... ...yani olay sadece teknik ve mantıksal bir şey olsa... da küme kuramı ile sınırlı kalsa gene bir şey değil... ...çok ciddi arka planda metafizik tartışmalar içeriyor... Vesaire vesaire. Yani bunu anlatabildiğimi sanıyorum. Yani mevzu keşke hakikaten mantığın sınırları içerisinde kapatılabilir ve kuşatılabilir olsaydı, böyle güzel bir mantığımız olsaydı, hiç metafizyede bulaşmasaydık, mis gibi mantık içerisinde her şeyi tartışsaydık, bütün akademiye ve insanlığa çok güzel ve mis gibi bir organ olsunabilseydik, öyle değil. Ve ne yapacağız? Peki, sorular neler? Gerçekten metafiziksel sorunlardan aradılmış bir mantık olabilir mi? Bilmiyorum. Çok emin değilim. Çok zor görünüyor. Yani önce sanki bir metafiziksel pozisyonu seçiyorsunuz da sonra mantığınızı seçiyorsunuz gibi şeyler gündeme gelmeye başlıyor. Ama bu konuda böyle bırakılabilecek bir şey de değil. Çünkü gerçekten insanlık için ne var ne yok sorusunda tartışırken ayağımızı bastığımız mekan mantık yani. Gideceğimiz yer de yok yani. Mantık Mantığı bu kadar... Hani böyle tercihe bağlı falan bırakacak bir durumumuz da yok. Öyle söylüyorum. Peki ikinci şöyle bir soru var. Acaba hani mantık yapıyoruz diyoruz. O biçimsel dillerden, dizgelerden, onun içindeki işlemlerden bahsediyoruz. Hani Althusser'in hani meşhur bu kendiliğinden lafı var ya. Ona benzer bir şey söylüyorum. Acaba mantığın kendiliğinden bir metafizik var mı? Yani aslında onun kendisinin dayattığı bir metafizik var mı? Ben bunun üzerinden biraz da yoluma devam edeceğim. Ben diyorum ki Demin bahsettiğim türde metafizik sorunlar aslında şu anda da öyle. E, belli bir stratejiyle ele alınabilir. İkinci bir stratejiyi de ben önereceğim. Peki ayrı stratejiden bahsedeceğim. Bu mantık metafizik ilişkileri nasıl ele alınabilir? Stratejilerden ilkinin varsayımı şu. Dil gerçekliği aslında var kılıyor, sunuyor, prezent ediyor. Yani dille birlikte belli bir gerçeklik ortaya çıkıyor. Dil hani o Wittgenstein'in gözlük şeyinde kullanırsak öyle bir gözlük ki gerçekliği belli bir şekilde var ediyor. Bize öyle gösteriyor öyle söyleyelim. Ha o zaman ya ben gideyim de şu gerçeklik nasılmış ya şu fiili sonsuz varsa var diyeyim yoksa yok diyeyim gibi. Anlatabiliyor muyum? Seçim aksiyonuyla nesne kurulabiliyor galiba gideyim bakayım aklına nesne var mı? Böyle bir imkanımız yok hani dille ilgili önce kararlarımızı veriyoruz, aksiyonlarımızı ya da kurallarımızı seçiyoruz, pat ona göre bir gerçeklik ortaya çıkıyor dersek ki son iki yüzyıldır kaydığımız yaklaşım biraz daha bu, onu da söyleyeyim. Daha çok hani kabul gören tarzda yaklaşım bu. O zaman nasıl bir strateji izleyebiliriz? Diyebiliriz ki dilden ve dilin mantığından bağımsız olarak gerçekliğe bir erişimimiz olmadığına göre söz konusu bu varsayımlarımızın sonuçlarını dikkate alarak ilerleyebiliriz. Yani ben Seçimlerimi nasıl yaparsam, aksiyonlarımı nasıl seçersem, kurallarımı nasıl seçersem vesaire vesaire. Bu benim neleri yapabilmemi, nelere doğru diyebilmemi, neleri ispatlayabilmemi filan falan falan sağlıyor. Öbür varsayımlar nereye yol açıyor? Yani biraz daha böyle teleolojik, biraz daha konsekvençlis, yani sonuçlarına bakarak acaba nereye gidiyoruz diye bakabiliriz. Ki bunu yapıyoruz. Yani mantığı sonuna kadar geliştireceksin her türlüsünü nerede ne yapılıyor ne yapılmıyor ona bakacaksın başka çaren yok diyen bir strateji var. Yani dediğim gibi de yaptığımız üç aşağı beş yukarı da bu. Mesela yani diyelim ki demin bahsettim o görüselci ya da mantıktan yani tabi o bir kuralın kullanımını kısıtladığı için klasik mantığa göre daha daraltılmış bir teor hükümesiyle nihayetleniyor. Ama şu sorunun cevabı yok. Hakikaten neler ispatlanabilir neler ispatlanamaz oturup uğraşmanız gerekiyor yani mantıkta ya da matematikte gerçekten ben Çifte değilleme kuralını kullanmadığımda, yani olaya böyle baktığımda bu bana hangi şeyleri teorem olarak verir oturup uğraşmak durumunda. Ki bununla uğraşan insanlar da var, hala da var. Ha, Dediğim gibi bu bir kısıtlama getirdiği için, hani klasik matematiklerin çok sevmediği bir şey o kısıtlamalar. Onlar dümdüz gidip her türlü şeyi ispatlayabilmeyi istiyorlar. Ne zaman başları sıkışsa da e, redaksiyon edab mu çifte değillemeyi kullanıyorlar mis gibi filan. Ama öte yandan hani hakikaten böyle bir durumda var. Yani siz böyle söylüyorsunuz felsefi böyle bir varsayımınız var sonsuzlukla ilgili. Bu da sorumlu. Biraz daha sorunsuz olabilecek biraz daha ne bileyim sağduyu uygun diye bilebileceğimiz bir varsayımla mesela matematik mantık yapsak ne oluyor? Kıyaslayabiliriz. Bir, bir yöntem bu. Ya mesela demin bu edimselci mümküncü, olanaklılıkçı farklılıktan bahsetmişti. Tek bir tüm var filan. Mesela Timothy Williamson mesela bir örnek adam diyor ki e, aslında diyor birinci derece modal yüklemler mantığını yaparken diyor aynı teoremleri ya aynı sonuçları her iki yorumlama şeklinde de elde etmek mümkün yani birisinden birisine öbüründen öbürüne geçmek mümkün aslında i̇şte bir varlık değişmesini işin içine katarak ama diyor ikinci derece yüklemler mantığına geçtiğimizde bazı teoremleri o fiil edimselci yaklaşımda ispatlayamıyorsunuz diyor. Ha bakın burada. Benim söylediğim strateji ilginç bir sonucu yalışıyor. Yani bilimsin hakikaten haklıysa çok yakın zamanlarda elde edilmiş sonuçlar bunlar. Tartışıyoruz da şu anda bunları. Eğer haklıysa belki de diyeceğiz ki ya kardeşim hani tamam yani mentalist olarak bu ikisi farklı pozisyonlar ama mantık yapabilmek için bu daha iyi. Yani mantıkta ilerleyebilmek belli sonuçlara ulaşabilmek için bu daha iyi daha ehven. Yani niye bunu kullanmayalım diyebiliriz. Yani mesela öyle bir tartışmanın da ortasındayız. Aynı şey seçim aksiyomu ile çok girmeyeceğim. Ahmet Bey anlatında ben de dinlersen kendi sorularımı belki sorarım. Yani orada da mesela içsel dışsal intriyesi eksinisi koşullar şartlar tartışması var. Yani niye ben seçim aksiyonunu kabul edeyim? İlk yöntem geleni olabilir. Ya sonuçlarına bakıyorum. O kadar çok güzel şeyleri ispatlayabiliyorum. O kadar çok teorem onu gerektiriyordu. Onları gerektiriyor ki hani vazgeçmek istemiyorum filan. Bunlar biraz daha dışsal şartlar anlamına geliyor. Bu stratejidir. Mesela şöyle bir soru da var. Acaba içsel bir şart olabilir mi? Hani olamaz mı? Mesela, işte bu metafizikle ilgili bir tartışma bakın dikkat edin. Gibi. Dolayısıyla bu örnekler de çoğaltılabilir. Peki ikinci strateji ne olabilir? İkinci strateji de diyebilirsiniz ki hani bir gerçekliği aslında bir gerçeklik var kardeşim. Yani minimal maksimal neyse ama orada bir gerçeklik var. Dil ne olursa olsun ya da bu dilin yasaları, kuralları onunla uyumlu olmalıdır. O gözetilmelidir. Ama diyebilirsiniz ya hocam dediniz ki hani gerçekliğe de bir erişimimiz yok mu nasıl olacak? Hani gideyim bir bakayım hikayesi çok gerçekçi de değil hani o anlamda. Ha yani strateji ben diyorum şu olabilir. Dili ve mantığı bu sefer mümkün kılan, demin o bahsettiğim biçimsel dili ve biçimsel dizgeleri mümkün kılan gerçekliği araştıralım mı? söz konusu bu gerçekliğin dile ve dilin mantığına getirdiği sınırları fark etmeye çalışalım. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum aslında. Demin hani ilk slide'da bu konuya geri döneceğim demiştim ya. Yani biz şu anda sentaksla semantiği çok radikal bir şekilde ayırıyoruz. O içinde mantık yaptığımız, yorumlamadan önce inşa ettiğimiz o sentaktik aleti gayet nötr bir şey ve semantikten bizim işi anlıyor ve kavruyor olmamızdan bağımsız olarak orada olan bir şey olarak yorumluyoruz. Ben bunu sorgulamaya açalım diyorum. Yani demek istediğim şey şu. Hemen hemen Platon'un sofist diyaloğunda önerdiği gibi bir şey öneriyorum. Bakın orada... Platon şöyle bir şey yapar, Parmenides'i işte eleştirmektedirler. Bir sunumda Ümit Bey bir salonda da onu anlattı, Parmenides'in bu şeyini, Platon'la ilişkisini. Parmenides'in varlıkla ilgili ulaştığı bir takım sonuçları, yani metafizikle ilgili bir takım sonuçları eleştirmek ve değiştirmek istiyor aslında Platon. Diyaloğunda işte ele alı bir yabancıyı konuşturuyor. Aralarında tartışıyorlar sofistin nasıl avlarız, yakalarız filan gibisinden. Çünkü Platon düşünüyor ki Parmen'in de olursa, yani onun varlık anlayışı, onun doğruluk anlayışı geçerli olursa, her düşünülen eşit ölçüde zorunlu olacak, eşit ölçüde doğru olacak. Sofisti yakalayabilmenin imkanı olmayacak. Doğru ile yanlış ayırt edilemeyecek. Çok enteresan bir stratejik hamle yapıyor Platon orada. Diyor ki, biz diyor bu şekilde yol alamayız bu parmendesi de hani baba katili olmayı da göze almak durumunda. Biz parmendeslerle kurtulacağız. Nasıl yol alabiliriz? Biz diyor tartışmayı varlık hakkında bir e, yani varlığa gözümüzü dikmekten parmendesimizi gösterdiği resme gözümüzü dikmekten gözümüzü başka bir tarafa çevirmemiz lazım. Nereye çevirmemiz lazım? Varlık hakkındaki konuşmaya gözümüzü çevirelim diyor. O konuşma nasıl mümkündür sorusunu soralım diyor. Meşhur işte bizim de bildiğimiz gibi çelişmezlik ilkesi ilk formülasyonu o konuşma nasıl mümkündür tartışmasından çıkıyor. Ben diyorum ki aradan bu kadar yüz yıl geçti biz şu an mantığı demin sözünü ettiğim türde bir türde bir sentaptik biçimsel bir dizge içerisinde yapıyoruz. Söz konusu o biçimsel dizge nasıl mümkün sorusunu soralım bu anlamda mantığın işte kendiliğinden bir metafiziği var mı? Yani neye dayanıyor? Neyi varsayıyor? Neye ne var ne yok diyor? Bunu açıklığa kavuşturup mantık üzerine bir sıdır getireceksek şu olabilir, bu olamaz, bu yapılabilir, bu yapılamaz Mantığın kendisinin bir bakıma içsel tutarlılığına dayanarak bunu karara bağlamaya çalışalım diyor. Çok karışık anlatmış olabilirim ama e, neyi kastediyorum bununla? Yani ben şu soruların hepsini açayım. Söz konusu biçimsel dizgeye biz yöneldiğimizde şöyle bir şeyle karşı karşıya koyuyoruz. bakın neleri varsayıyoruz. Diyoruz ki işaretler var. Ya bir şey nasıl işaret olur sorusunu sormuyoruz. Bir şey bir şeye nasıl işaret eder sorusunu sormuyoruz. Bu metafiziksel bir soru. Bakın bu konuda bir şeyleri anlasak onun nasıl bir şey olduğunu, işaretin mahiyetini anlasak, adlar nasıl şeyler anlasak ...adlar nasıl bir şeye gönderimde bulunuyorlar meselesinin metafiziğini açabilsek... ...belki bu Russell ile Kripke'nin yaptığı tartışmalardan tutun... Aristoteles'e kadar bu onoma meselesi nedir ve meselesiyle nasıl ilişkiliyor... ile ilgili çok farklı bir noktaya varabiliriz. Ya da efendime söyleyeyim, biçimsel dizgeler nasıl var diye sorduğumuzda... ...fark ediyoruz ki biçimsel dizgeler sadece işaretlerle oluşmuyor. işaretlerin sıralanmasından oluşuyor. Fakat sıranın kendisi işaretlerden gelmiyor. O zemini ve vahiyeti dedi. Ben neyi bilip idrak edersen sırayı fark eder ve idrak eder. Bakın bu sentaksın sanki orada kendi başına var olması şeyini, varsayımını iptal eden bir şey. Çünkü siz yavaş yavaş şunu fark etmeye başlıyorsunuz. Belki de ben, benim sanıldığım gibi sayının belli bir anlamda idraki olmaksızın ...sıranın yani bu anlamda biçimsel dizgelerin ve dillerin dayandığı sıranın orada olamayacağını söylemeye başladığınızda... ...bir bakıma atlı arabanın yeri tekrar değişmiş oluyor. Yani biçimsel dizgeler ontolojik bir döngüsel vitre. Sayıları içinde ters edecekleri bir dizge kurmaya çalışırken insanlar aslında belki de sayıyı varsayıyorlar. Sayıların varlığına dayanan bir dizge kuruyorlar mesela. Dolayısıyla bu metafiziksel tartışmayı yürütmeden... Söz konusu bu sıranın mahiyeti nedir? Nasıl var? Biz onu nasıl biliyoruz sorusuna cevap vermeden belki de biz mantığın kendiliğinden bir metafizi var mı sorusuna ya da yok mu sorusuna cevap veremeyeceğiz. Yani gözümüzü belki de ona daha fazla dikmemiz lazım. Daha da önemli bir soru var. Bizim içinde mantık yaptığımız bu işte işaretlerimizde böyle yazıyoruz çok güzel ama sıraladığımız o işaretler de aslında sıralanan işaretlerin kendisi dediğimiz. O işaretler belli bir yere yerleşiyorlar ve o yerler sıralanıyorlar. Dikkatli bakarsak bunu görüyoruz. Çünkü sıralamanın kendisinde işaretler her türlü değişebilir. İşaretin kendisinin bir yeri de yok. Yani bir bakıma yer kavramı dediğimiz, yani biçimsel dizgeyi mümkün kılan yer kavramının kendisi, o dizgeye öncelikli olacak bir şekilde var. Peki nasıl var? Bakın bu metafiziksel bir sorun. Yani... Önce metafizik sorularla bence uğraşmak durumundayız. Bunları anlamaya çalışmak durumundayız. Buradan hareketle belki bu metafiziği, o mantığın kendiliğinden metafiziğinin beraberinde getirdiği sonuçlara göre demin bahsettiğim metafiziksel sorunlara bir çözüm önerebiliriz diye düşünüyorum. İşte sonuçlarım bunlar yani bunları söyleyecektim. İlginize ve katılımınıza teşekkür ederim.